Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size e, şeyden Avustralya'dan hitap ediyorum. Avustralya'nın güzel bir şehri. Brisbane şehri. E, şeyin Sydney'in kuzeyinde bin kilometre kadar e, sahilde bir şehir. Efendim e, onun yakınında Tuumba isimli bir e, yayla kasa, kasabada. Bahçeler şehri denilen yerde. 250 kadar e, kardeşimiz aile Hanımlarıyla, çocuklarıyla, beyleriyle efendim, güzel bir mekanda, üniversitenin yanındaki bir yerde toplantılar yapmıştık. 8-9 gün devam etti. Eğitim, aile eğitimi çalışması oldu. Ve e, onları bitirdik. Ramazan'a burada başlamış olduk. E, burası tabi e, düzenli bir e, ülke. Altyapı dediğimiz yol, iletişim efendim, ve diğer hususlar muntazam. Diğer İslam ülkelerinin de öyle olmasını temenni ediyorum ben efendim şeyin halkın hizmetlerinin daha güzel yapılmasını temenni ediyorum yakın yakın bölgeler olduğu halde mesela Endonezya ile bir, Avustralya arasında büyük fark var bir ara kısa bir şekilde görmüştüm Filipinlerin Manila şehrini. Manila'nın içine gitmemiştim ama giden arkadaşlar çok perişan olduğunu ve fakirliğin çok yaygın olduğunu söylemişlerdi oraya gitmiş zekatlarını vermişlerdi gözyaşlarıyla dönmüşlerdi Tabii Filipinler Efendim diktatörlerin idare ettiği bir ülkeydi diktatörler milyarları doldurdular Amerikan bankalarına kendi hesaplarına yatırdılar öldüler gittiler ama halklarına hizmet etmediler temenni ediyoruz ki Efendim halklarına hizmet eden iyi insanlar Yönetici olsunlar ve halklar da kendi haklarını çiğnetmesinler ve kendilerine hizmet edecek insanları bilip destekleyip onları seçip onları çalıştırsınlar. E, çok bariz farklar var ülkeler arasında. Endonezya başka türlü, Filipinler başka türlü, Avustralya e, çok değişik birden e, çok büyük, büyük güzelliklerle karşılaşıyorsunuz. Singapur güzel. Malezya gelişmekte. Allah bütün e, alemi İslam'a iyilikler ihsan eylesin, gelişmeler ihsan eylesin. Bunu temenni ediyoruz. Benim oruç konusunda en önemli gördüğüm şeylerden birisi, efendim e, oruç tutup da sevabı kazanamamak. Oruç çok önemli bir ibadet ama oruç tutup sevabı kazanamamak ihtimali var. Onun için önce onunla ilgili bir hadis-i şerifi okuyup biraz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre e, İbn-i Mace'de, e, Nese'i'de, İbn-i Efendim Hakim'de e, ve diğer e, kaynaklarda var, tertipte var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rubbe saimin, Leysel ermin illa ve ruba kaimin leysalahu min kıyamihi illa seher. Bu münasebetle bu hadis-i şerifi açıklarken bir şeyi vurgulamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki nice oruç tutan insan vardır ki tuttuğu oruçtan ona bir kar, efendim bir kazanç, bir sevap gelmez ancak aç kalmış olur. Aç kalmaktan başka eline bir şey geçmez, yani boş. Efendim, nice kaim insan vardır ki kaim burada geceliğin kıyam edip kalkıp namaz kılan demek. Yani gecesini ibadetle ihya eden demek. E, nice namaz kılan insan vardır ki geceliğin kalkıp sevap kazanacağım diye. Efendim, leyselerû kıyamihi ille seher. <gülüyor> Efendim, bu kalkıp uykusunu terk edip efendim, ibadet etmesinden bir sevap kazanamıyor, bir mükafat alamıyor, bir ecir elde edemiyor, sadece uykusuz kalmış oluyor. Yani ibadet boşa gidiyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, e, ibadetlerin boşa gitmesi olayı e, Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit bir olaydır. Mesela e, insan zekat verir ama verdiği zekat sadaka makbul olmaz, Allah kabul etmez, bir ecir, bir sevap alamaz. La tobitirloğu sadaka artığın bilmeni ve ezah buyuruyor Allah ﷻ talizetleri. Efendim minnet ederek, başa kakarak, e, verdiğiniz kimseyi üzerek, ezalandırarak, efendim sadakanızı, zekatınızı verirseniz, ondan bir ker elde edemezsiniz, iptal olmuş olur. Sevabı buyuruyor ve bu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan hades Şerif'te de Peygamber Efendimiz orucun fayda vermeyeceğini, bir kâr getirmeyeceğini bazı kimselere, geceliğin kalkıp ibadet etmesinin bir kar getirmeyeceğini bildirmiş oluyor. Ee, neden acaba? Tabi alimler çeşitli şekillerde bunu e, açıklamaya çalışmışlardır. Mesela insan gündüz oruç tutar da akşam haramla orucunu açarsa, yani haramdan kazanılmış efendim gıda ile orucunu açarsa o zaman ne olur? E, orucundan bir sevap alamaz. Böyle olabilir. Yahut e, oruç tutarken orucun şartlarına, efendim manevi şartlarına riayet etmediği için orucunun sevabı kaçar. Bu hususta başka hadis-i şerifler var. Efendim bir insan e, oruç tutarken e, sadece midesine Yemek yememek, su içmemek tarzında midesine oruç tutturmayacak, gözüne de sahip olacak, gözü harama bakmayacak. Kulağına da sahip olacak, Kurağı, kulağı haram şey dinlemeyecek, harama kulak vermeyecek. Efendim eline de sahip olacak, eli harama uzanmayacak. Ayağına da sahip olacak, Ayağı, harama gitmeyecek. Yani oruç tutarken bütün ağzasına oruç tutturması lazım. Böyle yapmadığı zaman orucun cevabı kaçabilir efendim. E, bundan dolayı efendim e, oruç tutarken e, mesela diline sahip olmazsa, gıybet ederse, yalan söz söylerse, yalancı şahitlik yaparsa, yalan yere efendim e, adaleti aldatacak bir şeyler. O zaman tabi Orucun sevabı kalmamış oluyor. Bu bakımdan e, önce e, cuma konuşmamda kardeşlerime tuttukları orucun sevabı kaçmasın diye bu hususu hatırlatmak istiyorum. Yani oruç tutar tutar da akşama eline bir şey geçmez aç kalmaktan başka. E, efendim, teravih mesela gece kıyamı sayılır, gece namazı sayılır. Efendim Yasadan sonra kılınıyor. Teravih kılar kılar. Ama e, hiçbir sevap kazanamaz. Halbuki ne kadar sevaptır? Geceliğin namaz kılmak ne kadar sevaptır? Halbuki oruç tutmak ne kadar sevaptır? Onlardan bir kar alamıyor. Onun için e, bu e, orucun sevabını kaçıran e, günahlardan uzak durma dikkat etmesi lazım. Gece ibadetinin sevabını kaçıran hatalardan uzak durması lazım. Efendim, onlar ne olabilir neler olabilir? Efendim hatalarımız neler Ramazan orucu tutarken onları şöylece sıralayalım. Bir Efendim oruç tutuyoruz diye Efendim tabii aç kalınıyor aç kalınnca insanın ruhsal e, istikrarı da biraz sarsılabiliyor. Efendim Oruç olan bakıyorsunuz sinirli oluyor. Sinirli olunca sağa sola çatıyor bağırıyor. Efendim sigara alışkısı, alışkını, seriyakisi, sigarayı içmediği için oruçlu olunca bir asabilik bastırıyor. Efendim etrafını haşlıyor, paylıyor, efendim üzüyor, vuruyor, kırıyor. E, halbuki oruç sabır e, ibadetidir. Kendisini tutacaktı, böyle şeyler yapmayacaktı. O zaman orucun demek ki e, iyi tutulmadığı, orucun şartlarına uyulmadığı anlaşılıyor. Bir yaygın hatamız bu. Ondan sonra e, tabi iftar ediyoruz, efendim sahura kalkıyoruz. Yediğimiz şeylerin helal olmasına dikkat etmek lazım. Haram lokma yediği zaman insanın kırk sabah namazı kabul olmaz, duası kabul olmaz. Helal lokma dindarlığın takvanın temelidir. Onun için lokmanın helal olmasına çok dikkat etmek lazım. Hadi diyelim efendim kazancımız helal, lokma hel helal. Akşam yiyiz sofraya oturduk. Hatalarımızdan birisi nedir? İftarda çok aşırı yemek yiyoruz. Hem sıhhate aykırı hem de orucun mantığına aykırı. Oruçlu aç duruyor ki efendim biraz e, nefsi zayıflasın, efendim kalbin nurlansın, ruhu kuvvetlensin. Halbuki efendim Ramazan'da öyle yemek yiyor ki iftarda, sahurda, arada efendim Ramazan'ın sonunda kilosu artıyor. Efendim bu Ramazan'da 10 kilo almışım. 5 kilo almışım diyor. Halbuki zayıflaması lazım. Onun için büyüklerimiz, alimlerimiz kitaplarında bunu da belirtmişler. Yani iftarda da biraz hafif efendim yemeli ki bu açlığın faydaları, aç durmanın, oruç tutmanın faydaları, manevi faydaları, maddi faydaları, sıhhi faydaları vücut üzerinde görünsün Ondan sonra efendim ne yapıyoruz? Teravihe gidiyoruz. Umumiyette teravihi severek kılar. Bizim e, Müslüman halkımız teravihe gider. Fakat teravihte hatamız nedir? Hızlı kılmak. Yani çok rekatlı diye, çok rekat çabuk bitsin diye süratli bir namaz kılma kötü alışkanlığı var. İmamlar çabuk kıldırıyor. Cemaatle çabuk kıldıran camiye gidip efendim paldır küldür namaz kılıyor. Bu da yanlış efendim mümkünse hatim sürülerek efendim e, teravih kılınan yerlere gitmeli tadını çıkarmalı değilse sakin sakin tadili erken ile efendim rükûsüne secdesine hakkını vererek efendim namaz kıldıran imamın arkasına kılmalı hırsızlığı en kötüsü efendim namazda rükûden secdeden efendim çalmaktır yani onları hızlı yapıp hakkını vermemektir. Yani bu da e, yaygın bir hata Türkiye'de. Efendim e, bundan da sakınmak lazım. Yani namazı güzel kılmalı. E, yasıdan sonra kılınan bu teravih namazı gece namazından sayılır. Gece namazının sevabı da çok büyüktür ama Ramazan'da sevap daha da büyükleşiyor. Çünkü Ramazan'da yapılan ibadet, allah Teala Hazretleri büyük e, efendim, mükafatlar koymuş. Yani e, Sahir zamanda insan geceliğin kalsa, iki rekat kılsa rekâhtâni minel deyilir hayrun minet dünya ve ma fiha. İki rekat namaz kılmak dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diye buyuruluyor. Onun için Ramazan'da bu teravih de yasadan sonra kılınmış bir namaz olarak gece namazından sayıldığı için e, bunu da böyle 20 rekat kıldığından epeyce bir sevap alacak. Ama güzel kılmak şartıyla yani güzel tutulmayınca orucun sevabı olmadığı gibi, güzel kılınmayınca namazın da sevabı olmayacağını, hoşuna bir yorgunluk olacağını bilmeli. Ebu Hüreyre hadisi şerifinin namazla ilgili kısmını teravihde hatırlamalı, aceleye getirmemeli, efendim şuurlu, huzurlu, huşulu, efendim güzel namaz kılmalı. Bir hata bu. Sonra bazıları, efendim sahura kalkmayı sırıp atmak istiyorlar. Akşamdan yatarım diyorlar. Ben dayanabilirim. Efendim sahur kalkmıyorlar. Uykuyu bölmeyelim diye. Halbuki Ramazan biraz uykuyu yenmek, uykuyu bölmek efendim çalışmasıdır bence. Ramazanda önemli bir husustur. Nefsimizi yenmek için efendim bir idmandır Ramazan. Özellikle sahur'a uykuyu bölüp kalkmak lazım. Çünkü gece kalkmaya alışma çalışmasıdır Ramazan. Sahurda yeme yemek yiyeceğiz, diye kalkıp bir ay efendim sahur vaktinde, seher vaktinde uyanmayı öğrenince senin öbür zamanlarında da o güzel vakitte kalkıp ibadet etmeye bir alıştırmadır, yemekli alıştırmadır diye düşünüyorum ben. Onun için sahura kalkmayı da hararetle tavsiye ediyorum. Sahura kalkmamak da yanlıştır, sahur sünnettir. Eski ümmetlerle, ümmet-i Muhammed arasında, onların oruçlarıyla bizim orucumuz arasındaki fark, bizim sahura kalkmamızdır. Sahura kalkmak sünnettir, sahur yemeği berekettir, feyizdir. Onun için sahura kalkmayı da ihmal etmemeli. Akşamdan yiyip yatarım, sahura kalkman sözü doğru değil. Sonra sahura kalkıldığı zaman bir de abdest alınmalı, Efendim, iki rekat, dört rekat neyse Hanım yemeği hazırlayıncaya kadar, çoluk çocuk toplanıncaya kadar sofraya bir efendim, teheccüd namazı kılınmalı. Sahurda kılınan namaz çok sevaptır. Bunu da kardeşlerimiz kaçırmasınlar. Ondan sonra yanlışlıklardan bir tanesini daha söyleyelim. Efendim evinde sahurdan sonra imsak kesildiği zaman sabahın vakti girince herkes ne yapıyor? hemen sabah namazını evinde kılıp tekrar yatağa yatıyor. Bu da yanlış. Yani sabah namazını cemaatle kılmayı kaçırmak efendim çok büyük bir kayıp oluyor. Onun için sabah namazında camide namaz kılmaya çok dikkat etmeli. Sahurdan sonra camide namaz kılmaya gelmeli. Onu ihmal etmemeli. Evde kılmak cemaatle bile olsa evde çocuk çocuğu toplayarak cemaatle namaz kılsa bile camide kılmaya denk olamaz. Çünkü camiye doğru giderken attığı her adımda bir derecesi yükselir. Her adımda bir günahı silinir. Her adımda kendisine bir efendim, e, hasene verilir. E, oraya gittiği zaman da camideki mübarek insanların kazançlarından buna da ortaklık gelir. Yani camide o mübareklerin kıldığı namazlar Dolayısıyla namaz kabul olur, evdeki belki kabul olmaz. Bir yanlışlık da efendim sahurdan sonra evde namazı kılıp camiye gitmemektir. Bunu da yapmamalı kardeşlerimiz. Sonra akşamleyin çok yaygın bir yanlışlık var özellikle Türkiye'de efendim akşam namazı camilerde kılınmıyor. Neden? Herkes sofranın başında olduğu için iftar edeceğim telaşında olduğu için akşam namazını camide kılmıyorlar evde kılıyorlar. Bu da bir yanlışlıktır. Ramazan'da ibadetler arttırılması gerekirken tam aksi yapılıyor. Ve efendim Ramazan'da akşam namazı kalkıyor. Camide namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak kalkıyor. Hatta bazı şehirlerde biz camiye gittiğimiz zaman imamı müezzini görmüyoruz. O da iftar edeceğim diye ortada yok. Efendim cami bomboş mahzun. Bu yanlış. Biz Avustralya'daki kardeşlerimizle oturduk, konuştuk bu meseleleri. Dedik ki bu yanlışlıkları biz buralarda yapmayalım. Efendim bu Brisbane şehrinde de efendim, çarşıda bir 110 metrekarelik yer tuttu arkadaşlarımız Allah razı olsun. Topluca oraya baylar, hanımlar, beyler geliyorlar. Çocuklar geliyor en sevindirici husus. Güzel, muhabbetli namaz kılmıyor ve dedik ki bak akşam namazını camide kılacağız, evimize öyle gideceğiz hepsi riayet ediyorlar büyük ölçüde sabah namazını camide kalacağız evde kılıp böyle yatmak yok burası yaz mevsimi, Türkiye kış mevsimi tabii yazın e, imsak erken kesildiğinden yani evde kılıverip de yatmak e, daha e, çok yapılabilen bir şey tabii kışın e, geceler uzun olduğundan Türkiye'de belki bu şimdi yapılmaz e, burada önemli yani e, bunu yapabilirdi arkadaşlarımız. Biz oturduk yapmayalım dedik. Ve tuttuğumuz camide sabah namazı cemaatle kılalım dedik. Gündüz namazlarında kılalım. Cuma'yı da kılalım. Cuma da kılalım. Efendim, akşamı da kılalım. Böyle iftardan dolayı akşamı makaslamak. efendim Sahurdan dolayı sabahı makaslamak gibi hata yapılmasın dedik. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Ramazan'a o kadar önem verildi ki. Ta iki ay önceden Şaban ayı, Recep ayı girdiği zaman... Allah'ım bize Recep ayını, Şaban ayını mübarek eyle Ramazan'a bizi eriştir diye dua ederdi. Ramazan'ın sevgisi, Ramazan'a kavuşmanın iştiyakı iki ay önceden Efendimizin dudaklarından dökülürdü, dualarına girerdi. Ramazan çok önemli bir ay, onun için e, bu güzel ayın feyzinden, bereketimden, İstifade etmeye dikkat etmeliyiz. İbadetlerimizi daha aşk ile, şevkle yapmalıyız. Eskiden yaptığımızı bile yapmamak efendim yanlışlıklara düşmemeliyiz. Orucu da güzel tutmalıyız. Teravih'i de güzel kılmalıyız. Tabii Ramazan ayının daha başka özelliklerini bildiren hadis-i şerifler var. Efendim onları okumak istiyorum. Bir tane uzun hadis-i şerif var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim Ahmet ibni Hamber ve Bezzaz ve Beyhaki ve Ebu Şeyh ve İbni Hibbar rivayet etmiş bu hadis-i şerifleri. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem U'ti, U'tiyyet Ümmeti Hamse Hizalim fi Ramazan Benim ümmetime Ramazan'da 5 mükafat verildi. Efendim buyuruyor lântu ümmetin ümmetün daha önceki ümmetlerde oruç tutarlardı ama onlara bu mükafatları Allah vermemişti bizim ümmetimize veriyor diye kendi ümmetine verildiğini peygamber Efendimiz bildiriyor. Ramazan orucunu farz kılan efendim farz olduğunu gösteren Bakara Suresi'nin 183. ayetinde kütube Aleykumus siyam kemal kütübe alellezle min kablikum buyuruluyor. Sizden önceki ümmetlere de oruç farz kılınmıştı. Onun gibi size de farz kılınmış deniliyor. Demek ki eski ümmetlere oruç farz kılınmış ama bu mükafatlar onlara verilmemiş de bize verilmiş. Eski ümmetlerden bizim bazı farklarımız var. Peygamber Efendimizin bir takım özellikleri, hasiyetleri, hasaisi var. Efendim bizim ümmetimizin de hasaisi var. Efendim özellikleri var, mazhariyetleri var yani özel mazhariyetleri var. Efendim eski, eski ümmetlerde onlar yokmuş, bizim ümmetimize bir e, büyük ikram oluyor. Peygamber Efendimiz bunları sıralıyor, buyuruyor ki: "Halufu hemusaim atya bu indallahi minrehil misk". Efendim oruç tutan tabi ağzı kuruyunca. Efendim aç kalınca kokar. Ağız kokusu olur. Belki bu ağızdan geliyor. Belki mideden geliyor. Ağızda bir koku olur açlıktan dolayı. Bu Allah indinde Mis kokusundan daha şerefli, daha kıymetli bir kokudur. Allah sever yani oruçlunun o kokusu na hoş bir koku gibi bile olsa Allah'ın sevdiği bir kokudur. Ahirette oruçlunun ağzından Mis kokusu gibi efendim güzel kokular çıkacak öyle mükafatlanacak. Ve estağfiru lehum el-i hatta yuftiru. Efendim denizdeki balıklar bile iftar edinceye kadar onun için istiğfar ederler. Yani oruçlu Allah'ın sevgili kulu olduğu gibi mahlukatın da efendim mahbubu oluyor, sevdiği bir kimse oluyor. Mahlukat da oruçlu insana dua ediyorlar. Hatta denizdeki balıklar. Yani bu denizdeki balıkların dua etmesi e, pek çok şeyin dua ettiğinin bir göstergesi olsun diye söylenmiş olmalı allah Alem. E, o bakımdan e, yani oruçlunun ne kadar kıymetli insan olduğunu gösteriyor bu cümle. Ve yüzeyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehu e, her gün allah Teala Hazretleri cennetini süsler. Tüm ne efendim sonra buyurur ki yürüşücü ibadiyat salih ne en yurku anhumul ve unutu ve yasiru ileke, efendim inşallah şey yani muhtemel ki ey cennet salih kullarım, efendim gelecekler, efendim onların şeyleri, efendim. Sıkıntıları, dünyadaki sıkıntılarının karşılığı e, da tabi burada rahat etsinler diye. Efendim sana gelecek yorgunlukları bitecek, dünyadaki meşakkatler bitecek. Efendim sana gelecekler ey cennet diye her gün allah Teala Hazretleri cennetini oruçlu kulları için süsler. Biliyorsunuz oruçluların cennetleri özel bir kapı olacak, reyyan denilen kapı. Nerede benim rızam için oruç tutan kullarım kalsınlar denilince cennete onlar o kapıdan girecekler ve tusaf ve dufihi meredetü şeyatayn fela yahlusu fihi ilama kanu yahlusune ileyhi fi feyrihi Bugün de bu Ramazan ayında ümmet-i Muhammed'in mesariyetinden bir istidaddir efendim Şeytanların azılıları, reisleri, azgınları e, bukualara, zincirlere, boyunduruklara vurulur, zincirlerle bağlanır ve e, onlara fırsat verilmez. Başka zamanlarda hareket ettikleri gibi serbest hareket edemezler. Böylece azdırma işi, saptırma, şeytanın vesvese verme işi, kandırma işi bu ayda olmaz. Efendim az olur ibadeti yapmak kolay olur. Efendim, e, Müslümanlar, e, iyi işler yapmak isteyenler, onlardan yakasını kurtarmış olurlar. Ve yuhferu lehum fi ahire leylihi. Sonuncu mazhariyette, bu beş şeyden sonuncusu da, tabi Ramazan'ın sonuyla ilgili, diyor ki, Ramazan'ın en son gününde, efendim, oruçlular afu mağfiret olunur. Demek ki bir ay sabredecek, çalışmaya devam edecek. Kıyla Ya Resulallah İlhiyye Kadir ee, Yani Ya Resulallah, diye sordular. Sahabe-i kiram bu son müjdeyi bu beş şeyin beşincisini duydukları zaman o Kadir gecesi mi? Son gecesi Ya Resulallah, dediler. Gale Peygamber Efendimiz hayır buyurdu. E, Velakinnel amile innema yuvaffa e, ecruhu iza kada amelehu Katil Gecesi değil ama çalışan işçiye çalışması bittiği zaman ücreti verilir. Ramazan bittiği için de Ramazanın en son gecesinde mükafat verilir, afmahllet olur. Biliyorsunuz senenin en önemli beş gecesinden birisi Ramazanın sonuncu gecesi yani ertesi gün bayram olan gecedir. Ona da Allahu Teala Hazretleri inşallah oruçlarımızı tutarak. Cümlemizi sıhhat ve afiyette eriştirsin. Kadir Gecesi Ramazan'ın içinde saklı. Onun ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Onu bilmediğimiz için de bütün gece ibadet, Ramazan'ın bütün gecelerini ihya etmeye çalışalım. Ama en son gecesi de işçinin çalışıp işini bitirdiği zaman ücretini aldığı gibi, orucunu bitirip ertesi gün bayram yapacağı zaman en son gecede, affu manfiret olma gecesidir. Demek ki ümmeti Muhammed'e bu mükafatlar allah Teala Hazretlerinden ihsan olmuş. ümmeti Muhammed'in Muhammed'in oruçlularına. allah Teala Hazretleri bizleri oruçlarını e, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'in tarih buyurduğu şekilde allah Teala Hazretlerinin hoşnut ve razı olacağı, kabul edeceği bir şekilde tutan kullarından eylesin. Ramazan ibadetlerimizi, teravihlerimizi efendim tadil erkan ile ağır ağır, vakur vakur, huşu ile, efendim edep ile, gözyaşı ile, duygular ile efendim güzel bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı nasip eylesin. Tabii Ramazan ayında önemli olan iki büyük ibadet. Birisi gündüzleri oruç tutmak, ikincisi geceleri nice namazı mahiyetinde olan teravih namazını kılmak ama bütün ibadetler bunlardan ibaret, sadece bunlardan ibaret demek değildir. Ramazanda yapılan bütün ibadetler, hayırlar kat kat mükafatlandırılır. Başka zamanda yapıldığına göre en aşağı 70 kat daha fazla sevabı olur. Onun için Ramazanda çeşitli hayırları, hayırların türlerini çeşitlerini düşünüp, taşınıp, yapmaya gayret etmek lazım. Onlardan birisi nedir? Arkadaşlara, fakirlere, muhtaçlara, komşulara ikram. iftar yemeği vermek, sahur yemeği vermek bu bir ikramdır. Efendim, tabii e, buradan insan sevap alır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Onların metnini şu anda okumadan sadece mealini söylüyorum. E, bir insan bir oruçluya bir hurma verse, bir bardak su verse, bir zeytin verse, yani bir şeyle orucunu açtırsa, bütün o oruçlunun o orucundan dolayı kazandığı sevap kadar sevabı aynen o da alır ama oruç tutanın sevabından değil. Allah ayrıca ona veriyor. Oruçlunun sevabı oruçlu tarafından alınıyor. Fakat oruçluya iftar ettirene de Allahu Teala Hazretleri oruçlunun sevabı kadar İkinci bir sabah veriyor. Onun için iftar davetleri güzel bir adettir. Efendim yapıyoruz. Elhamdülillah. Müslümanlar tanıdıklarını, dostlarını çağırıyorlar. Onlara iftar yemeği veriyorlar. Güzel. Fakat iftarda dikkat edeceğimiz şey neydi? Akşam namazını makaslamama, akşam namazını camide kılma, dikkat etmek işi ona göre, yemeği ona göre ayarlamak. Hafif bir şeyle orucu açtıktan sonra Camide namazı kılıp eve ondan sonra gelmek. Evet. Bu yemek yedirme güzel bir adet. Sonra fukarayı gözetmek. Onlara işte efendim evlerine efendim işte 10 kilo pirinç efendim veya şu kadar para veya şu kadar yiyecek giyecek efendim ihtiyaç malzemesi yani hayır sadaka veya zekat olarak efendim bir şeyler vermek uygun olur. Ayrıca dilini ibadetle, zikirle değerlendirmeli. Sabah akşam, gece gündüz işte, yolda zikrullahla meşgul olmalı. Tevbe etmeli, istiğfar eylemeli, kelime-i çekmeli. Efendim, Allah'tan cennetini istemeli, Cehenneminden Allah'a sığınmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamı çok yapmalı. Bu günün efendim saatleri içinde yapacağı işler Ayrıca ne yapmalı? Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalı ve Kur'an-ı Kerim'i e, çok okumalı. Okuması azsa o öğrenmeye çalışmalı, kuvvetliyse hatim indirmeye çalışmalı. Mukabeleleri dinlemeli. Mukabele ne demek? Camide hafız okuyor. Nereyi okuyacağı belli. Cemaatte ellerine Kur'an-ı Kerim'lerini alıyorlar. Hafız'ın okuduğu sayfayı açıyorlar hafız ezberinden okuyor, ezberini kuvvetlendiriyor, kendisini denemiş oluyor. Efendim, e, şeyde e, cemaatte onu dinlemiş oluyor. Bilgili insanlar da e, hafızın hatalar var mı yok mu diyor. Önde takip ediyorlar. Mukabele ediliyor buna. Bunun da Aslı esası nedir? Nereden kaynaklanıyor? Cebrail aleyhisselam. Ramazan oldu mu? Peygamber efendimize her gün gelirdi. Her gün Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'i okurlardı. Rivayete göre Peygamber Efendimiz okur, Cebrail Aleyhisselam dinlerdi. Başka bir rivayete göre de Cebrail Aleyhisselam okur, Peygamber Efendimiz dinlerdi. Yani ezberindeki Kur'an-ı Kerim'i böyle Cebrail Aleyhisselam'la müzakere ve mukabele etmiş oluyor. İşte ondan dolayı camilerimizde Kur'an-ı Kerim mukabelesi vardır. O güzel adetin devamıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim okumaya evde efendim, dikkat etmeli, camilerdeki mukabelelere gitmeli, onları güzel dinlemeli. O usta, üstad, hafızlar o Kur'an-ı Kerim'in tecvidiyle efendim, tadil e, e, harflerine hakkını vererek, efendim, maharici hurufa dikkat ederek nasıl okuyorlarsa oradan güzel okumayı öğrenmeye çalışmalı. Kur'an okumak, öğrenmek de çok önemli. İlim öğrenmek, vaazlara devam etmek, efendim vaizleri dinlemek, camilerdeki vaazları takip etmek de önemli. Dini bilgisini arttırmak şeyi olmalı. Bir de aziz ve sevgili kardeşlerim son olarak hepinizden kuvvetle bir şey rica etmek istiyorum. Bu Ramazan'da her kardeşimiz hazmetsin bir insanı İslam'a çekmeye, kazanmaya çalışsın. Bu Ramazan'da adetimiz yüzde yüz artsın. Yüzde yüz artmak ne demek? Herkes bir kişiyi İslam'a çekerse o zaman sayı birden bir misli katlanacak. Yüzde yüz artmak oluyor. Yani herkes bir kişiyi İslam'a kazansa, iyi Müslüman haline getirse, bir Ramazan boyu uğraşıp, O zaman Müslümanların sayısı iki misli olacak. Türkiye'de Müslümanlar, zaten yüzde %99'muşsun Müslüman. Efendim, birer kişiyle İslam'a çekerlerse o zaman 120-130 milyon 60-60 120-125 milyon insan demek ki Müslüman olacak. Tabii Türkiye dışına taşma manasına da gelebilir bu. Türkiye içindeki gafil, cahil, efendim aklı karışmış, yalan yanlış bilgilerle dolu, İslam'ı bilmeyen, Kur'an'ı, hadisi bilmeyen insanlara da İslam'ı doğru öğretmek tarzında da olabilir çünkü pek çok kimse İslam'ın yanlış biliyor İslam hakkında kafasında bir takım vehimler var bir takım yalan yanlış sözler kafasına kulağına girmiş o da onu doğru kabul etmiş ama İslam'da uzak bir yaşantısı var bunları anlayabilirsiniz efendim neden anlarsınız bakarsınız damas kılmıyor. bakarsınız oruç tutmuyor bakarsınız ben Müslümanım elhamdülillah babam dedem Müslümandı filan diyor ama hali İslam'a uygun değil. İşte onları İslamı öğretip efendim Allah'ın sevdiği çizgiye getirmeye çalış çalışalım. Hepimiz bir insanı cehennemden kurtarıp cennete girecek iyi insan haline getirmeye çalışalım. Allah gayret kuvvet versin. Bir insan doğru yola çekerseniz o insanın ömrü boyu yaptığı bütün sevaplı işler, işlerin, amellerin, ibadetlerin bir misli de size yazılır. Yani aynısı size de verilir. Adam sizin çalışmanızla namaza başladı. Kıldığı bütün namazların, sevaplarının bir misli size verilir. Oruç tutmaya başladı. Tuttuğu bütün oruçların, sevaplarının bir misli size verilir. Zekat vermeye başladı. Zekatlarının ve sevabının bir misli size verilir. Hacca gitmeye karar verdi. Ömreye gitmeye karar verdi. Onun sevabı verilir. Kur'an okuma iyi öğrettiniz onun sevabı size verilir. Yani çok sevap kazanırsınız. Onun için lütfen biraz sırf kendiniz için Müslüman olmaktan daha ileri bir adım atın. Başkalarını da Müslüman etmeye çalışın. Allah Teala Hazretleri hayırlara muhafaza etsin. Mücahit Müslüman eylesin. Sahre gibi Müslüman olun. Tam yayıcı, yaşat edici, efendim dini e, cihana duyurucu, tanıtıcı insanlar olun. Allah sevdiği kulayı eylesin, cennet ile, cemaliyle müşeref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Vâ.